Merhabalar, bu hafta demir konusunu işleyeceğiz. E, demirle ilgili çok fazla soru gelmişti. Nedir bu demir? Nerelerde bulunur? Bitkisel beslenmede demir eksikliğinden çok sık bahsediliyor mu? E, bitkisel, tamamen bitkisel beslenenler demir konusunda ne kadar endişeli olmalı? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi demir e, bizim vücudumuzda pek çok işlevde kullanılıyor. ...bunlar kan yapımı, vücudun enerji üretimi, beyin ve zeka gelişimi... ...bağışıklık sisteminin sürdürülmesi, güçlendirilmesi... ...vücudun bakır ve kalsiyum emilimi gibi bir pek çok görevde e, bulunuyor demir. E, bu demirle ilgili bitkisel beslenme mi daha iyi... ...yoksa hayvansal beslenme mi, et mi yiyelim diye pek çok soru gelmişti bana. Demir vücut için gerekli, evet... Çok elzem bir mineral aslında demir bizim vücudumuz için. Ama nasıl alacağız? En önemli sorulardan birisi bu. Demiri... E Bitkisellerden almamız bizim demir eksikliği anemisiyle karşı karşıya kalmamıza mı neden oluyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bunun için e, demirin demir eksikliği anemisinin dünyadaki e, rakamlarına baktığımız zaman gerçekten ciddi bir demir eksikliği e, sıklığıyla karşılaşıyoruz. E, bütün anemiler içerisinde demir hemen hemen yarısını oluşturuyor vakaların. E, Birazcık çalışmalara bakarsak eğer Harvard sağlık profesyonelleri takip çalışmasına göre geniş çaplı bir çalışma bu. Ee, bu çalışmanın sonuçlarına göre et tüketimi hep hani demir ve et tüketimi beraber anılır ya hani demir eksikliği olanlara hep et ve et türevleri verilir, önerilir. Ee, bunun ne kadar ilgisi var onu konuşacağız. Ee, et tüketimi ile kanserden ölme riski artıyor. Evet. Üstelik sadece bununla kalmıyor. Kalp hastalığı riski, diyabet oluşum riski de artık artıyor. Şimdi bunlar neden oluyor peki? ...sadece yanlış beslenmeden dolayı mı, sadece fazla e, miktarda demir yani et tüketiminden dolayı mı oluyor? Hayır sadece yanlış beslenme değil olay, aynı zamanda yanlış yaşam alışkanlıklarından da etkileniyor bu durumlar. E, kişi düzenli bir hayat yaşıyorsa, sebze ve meymeleri taze bir şekilde tüketiyorsa... ...ve demiri vücudun ihtiyacı olduğu şekliyle bitkisel kaynaklardan temin ediyorsa... ...bu riskleri olabildiğince aslında azaltıyor. Şimdi bu kalp damar hastalıkları, diyabeti artıran faktör nedir peki demirdeki? Şimdi vücutta demir aslında çok fazla miktarda alındığı zaman yani et tüketimin olduğu zaman ne oluyor? Fazla miktarda et tükettiğimiz zaman fazla miktarda demir alıyoruz. Demirin fazlası vücutta oksidatif stres eriyor. Peki oksidatif stres ne demek? Hücrelerin strese girmesi demek aslında. Bu da kanserin işte saydığımız diğer e, diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin artırılması demek aslında. Yüksek miktarda demir içeriyor dedik et. Bu da oksidasyonu artırıyor. Yani aslında paslanma demek oksidasyon bir nevi. Kanser de bu oksidasyondan sonra oluyor. Peki bizim bu e, oksidasyonu vücudumuzda e, oluşumuna müsaade etmemiz doğru bir şey mi? Yani et tüketmek doğru bir şey mi? Ben doğru ya da yanlış e, kimseye şunu tüketme bunu tüketme değildi. Daha çok bir gıdayı tükettiği zaman o kişide ne gibi etkiler görülüyor onu anlatmak anlatmakla mükellefim. Bir beslenme ve diyet uzmanı olarak. Şimdi vücutta fazla demirli ya fazla demir alalım ne olacak ki? Ee, vücutta fazla işte fazla mal göz mü çıkarır gibi bir şeyle gelinebilir savunmayla. Ama vücut bu fazla demiri temizleyecek mekanizmaya sahip değil. Asıl sorunlardan birisi zaten bu. Ee, peki bitkisel formda yani nan hemde iki tane formu var çünkü demirin. Bir hem formu bir de nan hem formu. Yani bitkisellerdeki nan hem formu oluyor. Bu vücut, <gülüyor> de, vücut bu demirle çalışıyor aslında bu demir. ...türüyle çalışıyor. Eğer siz... ...vücudunuza... E, ...demiri bitkisel yollardan alıyorsanız... ...bu şu demektir. Şimdi demir eksikliğiyle bitkisel beslenme... ...beraber alın, anılır dedik ya... Aslında bunun nedeni şu... ...çok fazla demire alıştığımız için... ...çok fazla demir aldığımız için... ...bu bize çok az gibi geliyor demir. Ee, bitkisel beslenmeden demir almak... ...az miktarda almak gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. Ee, vücut öyle güzel bir sistemle çalışıyor ki aslında... ...siz bir şeyi yani demiri... E, ...et tüketimini bırakıp bitkisele geçtiğiniz zaman... ...vücut ona çok güzel adapte oluyor. Daha az demir tükettiğiniz zaman daha fazla emilim gerçekleştiriyor vücut. Daha fazla demir aldığınız zaman da emilimi düşürüyor. Yani muazzam bir ee, mekanizması var vücudun O yüzden ben şey diyorum hatta B12 konusunu da işlemiştik Geçmiş haftalarda ee, B12 konusunda da korkmamak gerekiyor Vücut zaten Bağırsaklardan onu siz ne kadar az alırsanız O kadar fazla emiyor Yani demiri de Aslında az alıyormuşuz gibi görünüyor Bitkisel beslenenler olarak ama Vücut bunun eminimini fazla sağlıyor Yani vegan beslenenlerde Veganlarda bitkisel beslenen kişilerde Demir Emilimi daha yüksek oranlarda görülüyor. Ee, bu konuda bir şeyimiz soru işaretimiz herhalde kalmadı gibi. Şimdi e, hep bir yanılgı vardır ya e, demir e, bitkisel beslenenlerde hep daha az alınır. Aslında bununla ilgili çok böyle elle tutulur bir şey yok. Kişi Et yediği zamanda demir eksikliği anemisiyle karşı karşıya kalabilir. Yani dünyanın dörtte birinde demir eksikliği anemisi var. Dünyanın dörtte biri tamamen bitkisel mi besleniyor? Hayır. Bu kişiler yanlış yaşam alışkanlıklarından dolayı da demir eksikliği yaşıyor olabilir. Yani demir eksikliğinin çeşitli nedenleri var. Ee, ya yetersiz alım vardır gıdalarla ya da... Ee, bu alınmasına rağmen vücutta emilimi çok iyi bir şekilde gerçekleşmiyordur. Bir de kronik kan kayıpları, kronik kanamalar oluyordur. Yani kişi e, sadece demiri... E, Demir eksikliğinde sadece yetersiz alımı e, e, referans gösteremeyiz. Kişinin sindirim ve emilim sistemi düzgün çalışıyor mu? Yani kişinin bağırsakları düzgün çalışıyor mu? Bu çok önemli bir konu. Ki, eğer ki yetişkin bir insanda geçmeyen bir demir eksikliği varsa takviyelerle bile geçmiyorsa bu demir eksikliği o kişinin acaba bağırsaklarındaki emilim düzgün mü? Acaba çölyak gibi bir hastalık Olabilir mi acaba bir Besine karşı alerjisi mi var Diye sormak Gerekiyor yani bu ...hep demir eksikliği önemilerinde süplemenlere yönelelim diye böyle bir şey vardır ya. Aslında süplemenlerden ziyade yani süplemenler de demir süplemenleri de takviyeleri de oksitatif stresi artırıyor. Asıl sıkıntı burada yani tamam demir eksikliği olan bir kişiyle kişiye demir takviyesi verelim. Evet çok kulağa e, şey geliyor doğru gibi geliyor ama öyle değil yani bizim... Bitkisel kaynaklarımız var işte tam tahıllar var bak, kuru bakliyatlar var e, tohumlular var yağlı tohum dediğimiz işte susam ceviz fındık badem keten tohumu gibi bu içeriklerin içerisinde gerçekten güzel miktarda demir vardır ayrıca e, yeşil koyu yeşil yapraklı sebzeler. Kurutulmuş meyveler tabii demir e, alayım derken şeker hastalığına yatkınlığı da artırmamak gerekiyor. Yani kurutulmuş meyveleri tabii ki de düşük e, miktarlarda tüketmek bir sıkıntı yaratmaz kişinin eğer ki. Bu meyvelere karşı bir alerjisi yoksa bir e, insünün direnci ya da şeker hastalığı gibi bir durumu yoksa kurutulmuş meyveleri zaman zaman yiyebilir. Orada bir sıkıntı yok. Kurutulmuş meyvelerden incirde kalsiyumda e, vardır. E, o yüzden e, kurutulmuş meyveleri ben çok fazla önermiyorum ama bunun dışı, e, bunun ...bunu önermemekle beraber taze sebze meyveleri her zaman öneriyorum. Tabii bu da kişinin kendi kişisel durumlarına göre değişebiliyor. Yani her zaman söylüyoruz bu öneriler kişiye özel beslenme önerileri değildir. Bu öneriler genel beslenme önerileridir. Hep onun altını çiziyorum yazılarda işte konuştuğum yerlerde vesaire... Ee, ...bir öneri size iyi gelmeyebilir ...mesela koyu yeşil yapraklı sebzeler dedim daha demin... ...işte demir eksikliğine demir içeriyor... ...demir eksikliği varsa daha fazla tüketin... ...ama kişi kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa... ...yani komadin diye bir ilaç var... ...onu kullanıyorsa... ...koyu yeşil yapraklı sebzeleri yediği zaman... ...ters etki gösteriyor... Örnek çok kişisel bir durum. O yüzden kişiyi iyi tahlil etmek gerekiyor. Yani her tarafta işte dolaşıyor. Örnek beslenme, e, diyet programları vesaire. Bunlara lütfen hani çok fazla itibar etmeyin. Çünkü çok yanlış kişiye özel beslenme programları olmalı her zaman. E, bunu da bunun da altını çizelim. Şimdi e, ne dedik? Bitkisellerdeki formu yani nan ee, hem formu olan demir vücudun kullanacağı bir e, formdur dedik. Bunu e, kim kime ben bitkisel besleniyorum diye kime söylediysem demir eksikliği annemin var mı diye soruyor. Şimdi demir eksikliği annemisi bu e, illa bitkisel besleniyorsa bir kişi demir eksikliği olacak diye bir şey yok. Bitkisel beslenmeyenlerde de dediğimiz gibi demir eksikliği görülebiliyor. Bu çok şey değil yani demir. ...bitkisel beslenmek eşittir Demir yanemisi değil. Kişinin bir kere sadece beslenmeye değil... ...yaşam alışkanlıklarına da dikkat etmesi gerekiyor. Yani kişi düzgün besleniyorsa bile... ...alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkları varsa... ...düzensiz bir hayatı varsa, yoğun stres altındaysa... ...bu kişi istediği kadar doğal besinler... ...inanılmaz güzel gıdalar alsın vücuduna... ...bu kişi e, hastalıklardan... Gerçekten düzgün yaşayan kişiye göre daha az korunacaktır. Yani e, sadece beslenme değil burada konu. Kanserden, şeker hastalığından, kalp hastalıklarından korunmak için kişinin düzenli bir yaşam edinmesi gerekiyor. E, bunun da altını e, çizelim. Şimdi e, isterseniz bir şarkı dinleyelim. Bu şarkı... E, Ars Nova adlı bir grup, benim de geçmiş yıllarda e, bünyesinde bulunduğum bir acapella grubu... E, ...Fazıl say e, bestesi olan kız çocuğunu e, şefimiz Kübra Şenya'ylar e, düzenlemişti. Ve biz de geçen yılki konserlerimizden birinde e, bu e, besteyi seslendirmiştik. E, isterseniz sizinle buluşturalım bu besteyi. Umarım beğenirsiniz. Sınavayı dinledik. Ardından demir konusuna devam ediyoruz. İlk bölümde demirle ilgili genel bir giriş yaptık. Demirin hangi gıdalarda olduğundan bahsettik. Demirin fazlalığının ne gibi etkileri olduğundan konuştuk. E, demirin vücutta nasıl görevleri olduğundan konuştuk. Şimdi demirle ilgili e, şunlardan bahsetmiştik. Demir eksikliği görülüyorsa kişide bu kişi ya yetersiz alım vardır, e, hay, e, demirle ilgili yetersiz alımı gerçekleştiriyordur ya da emilimi gerçekleştiremiyordur ya da kronik bir kanaması vardır. Şimdi e, demir eksikliği ile ilgili yetersiz alım konusunda bir tabak modelini tekrardan bir anlatacağım. Geçmiş programlarda anlatmıştım. Bir kez daha anlatacağım. Benim üzerinde durmak istediğim bu demirin emilimi konusun. E, konusu bizim Türk milleti e, Türkiye'deki insanlar olarak e, kötü alışkanlıklarımız var aslında sabah kahvaltıda çay içmek gibi kahvaltıdaki e, kahvaltıdan sonra kahve içmek gibi yemeklerden sonra çay içmek gibi kötü alışkanlıklarımız var bunlar çay ve kahvenin içindeki tannen denilen madde demirin eminimini azaltıyor maalesef ki. Türkiye'de belki de çok yüksek oranda demir eksikliğinin görülmesinin en temel nedeni bu. Yanlış yaşam alışkanlıkları, yanlış geleneksel e, alışkanlıklar diyelim. Demirin eminimini azaltıyor. Peki demirin emilimini ...azaltan başka faktörler neler? Ne dedik? Yetersiz alım, alım dedik. Kişi eğer hayatına bitkisel beslenmeyi yerleştirmişse ve sağlıklı besleniyorsa... ...demir eksikliğinden olabildiğince korunuyordur. Sağlık yani düzenli bir şekilde de yaşıyorsa sıkıntı kalmıyor. Eğer ki sindir, sindirim, ve sin, e, boşa, yani sindirim ve eminim sistemi de düzgün çalışıyorsa sıkıntı görülmüyor. Şimdi bu yeterli alımı nasıl gerçekleştireceğiz? Bir tabak modelinden bahsetmiştim. Günlük üç öğün beslendiğimizi düşünelim. Üç tane tabakla besleniyoruz. Bu tabağın içerisine neleri ne kadar dolduracağız? Hangi oranlarda dolduracağız? Biraz bunlardan tekrar bahsedeyim. Tabağı alıyoruz. Günlük bir öğündeki tabağımızı alıyoruz farz edelim. Tabağı aldık. Ortadan ikiye böldük. İkiye böldüğümüz bir parçayı üçe, diğer parçayı da İkiye bölelim, 2'ye böldüğümüz bir parçadan da küçücük bir daire dilimi alalım. İkiye böldüğümüz yani bir çeyrek kadar olan kısma kuru bakliyatlar, e, diğer kısma tahıllar, diğer geri kalan kısmında üçte birine meyveler, üçte ikisine de sebzeleri yerleştirdik. Küçük daire dilimine de ceviz, fındık, badem, keten tohumu, susam, tahin gibi gıdaları yerleştirdik. Şimdi böyle bir tabakla beslenen sağlıklı yaşam alışkanlıkları edilmiş yetişkin bir kişi büyük olasılıkla vücudunun ihtiyacı olan şeyleri genel anlamda alacaktır. Yine de dediğim gibi bunlar kişisel beslenme önerileri değil. Bunlar bitkisel beslenme konusunda genel fikirler veren önerilerdir. Tekrar altını çizelim. Bu tabağı aldık üç öğün bununla besleniyoruz. Doğru yaşam alışkanlıklarını da işte çay kahveyi yemeklerden yemeklerin e, beraberinde değil yemeklerden hemen sonra değil kahvaltıda çay içmek gibi alışkanlıklarımızı kaldırıyoruz. Bu kazandığımız alışkanlıklar ve düzenli bir yaşamla beraber bizi demir eksikliğinden koruyor aslına bakarsınız. Bu e, tabağı oluştururken benim e, üzerinde durmak istediğim bir konu daha var. Hep demir eksikliğini azaltan, yani demir eksikliğine neden olanları yani demirin emilimini e, azaltanlardan bahsettik. Şimdi de demirin emilimini artıran şeylerden bahsedin. Demirin emilimini artıran şeylerden en önemlisi aslında düzenli bir hayat, düzenli beslenme. Bunların yanında demir içeren gıdalar. Mesela koyu yeşil yapraklı sebze yiyorsunuz. Ne olabilir? Roka olabilir. Rokanın üzerine limon sıktığınız zaman, limon içerisinde C vitamini yüksek oranda bulunduğundan ikisi beraber Demirin eminimini daha çok artırıyor. Yani aklınızda bulunsun demir içeriği yüksek bir gıda yiyorsanız C vitamini de yanında beraberinde alın. Yani salatalarınıza bir limon sıkın mutlaka. İşte eğer ki roka kansulandırıcı bir ilaç kullanmıyorsanız ve roka yiyorsanız üzerine güzelce limonu gezdirin. Bu size demir eminimini artırıcı bir öneri olarak e, dönecektir diyelim. Demirle ilgili şöyle bir toparlayalım son dakikalarımızdayız. E, ne dedik? Demir kan yapımında, vücudun enerji üretiminde, beyin ve zeka gelişiminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde... ...vücudun bakır ve kalsiyum eminiminde görev alan önemli bir mineral. E, peki demir hangi gıdalarla alınmalı? Yani bitkisellerden mi alınacak yoksa hayvansallardan mı alınacak? Burada kişi hayvansallardan demir alırsan neler oluyor bitkisellerden demiri alıyorsan neler oluyor onları bilmesi gerekiyor. Burada bir çalışmadan bahsetmiştim geniş çaplı bir çalışma Harvard Sağlık Profesyonelleri takip çalışmasının sonucuna göre et tüketimiyle hep hani et tüketimi ve demir beraber alın, anılır ya et tüketimiyle kanserden ölme riski artıyor sadece bununla kalmıyor kalp hastalığının da artış. E, riski var burada. Ayrıca diyabetle ilgili de sıkıntılar oluyor. E, yani kişi eğer et tüketiyorsa zaten diyabetle ilgili çeşitli bir sürü şey almış oluyor. Yani diyabeti artıracak bir sürü faktör var içerisinde. Ayrıca etin içerisinde bulunan karnitin e, ...damar sertleşmesine neden oluyor. Yani için, sadece içindeki etin içindeki demir bile kalp hastalığına neden alıyor. Şimdi bunun içinde tabii doymuş yağlar var, kolesteroller var, karnitin var. Yumurta yiyorsanız içerisinde kolin var. Kolin de e, damar sertliğine neden olan önemli e, maddelerden birisi oluyor. Yani bu durumlardan bahsederken, beslenmeden bahsederken... ...beslenmeden, beslenmenin dışında yaşam alışkanlıklarından da bahsetmemiz gerekiyor. Yani kişi düzenli aktivite yapıyorsa, düzenli besleniyorsa, düzenli yaşıyorsa... ...alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkları yoksa... E, ...ve gerçekten fresh yani taze bir şekilde meyve sebze yiyorsa... E, ...bu bütün kart damar hastalıkları, şeker hastalığı yani diabet... E, Kanserden zaten korunuyor demektir aslında. Bunların oluşum riskini olabildiğince azaltıyor demektir. Bakın yüzde yüz azaltıyor demiyorum. Çünkü tek faktör yani belli, bunların hepsini de yap, hepsini yapsanız da kanser olabilirsiniz. Çünkü çevre kirli, toprak kirli, hava kirli, su kirli. Yani bunları oluşturduğumuzda bile kanser olma riskimiz var. Ama elimizden gelen değiştirebileceğimiz, önleyebileceğimiz durumları da... ...bu alışkanlıklarla önleyebiliyoruz. Çalışmalar da bize bunu gösteriyor. Şimdi et hep dedik ya demirle beraber alınır... ...ve içerisinde yüksek demir bulunur. Peki, peki yüksek demir... ...neden kötü olsun ki? Neden yüksek de miktarda demir almayalım vücuda? Eğer kişi... ...et yiyorsa ve onun içerisindeki yüksek demiri alıyorsa vücuduna... ...bu vücuttaki oksidasyonu yani hücrenin paslanmasını aslında e, artırıyor... ...buna neden oluyor. Kanser de bu oksidasyonun sonucunda oluşuyor aslında bir nevi. E, bu oksidasyon olduktan sonra kalp hastalığı riski de artıyor. Dediğim gibi şeker hastalığı riski de artıyor. Peki vücut fazla demiri temizleyecek bir mekanizmaya sahip mi? Maalesef ki değil. Vücudumuzun ihtiyacı olan form, iki formu var demiştik ya, non-hem formu bir de hem formu. Yani non-hem bitkilerde bulunan form, hem formu da hayvansallarda bulunan. Vücudun çalıştığı demir formu bitkilerdeki formu. Sadece bitkilerden aslında, e, bitkisi, demiri bitkilerden alarak sadece... ...bunu halletmiş olmuyoruz, Ya yani demir konusunu halletmiş olmuyoruz... ...bunun yanında posa da almış oluyoruz, antioksidantları almış oluyoruz... ...yani kanserden korunmak için çok sayıda iş yapmış oluyoruz... ...posa alıyoruz, antioksidant alıyoruz... ...bunun yanında vücudun en iyi kullanacağı demiri alıyoruz... ...bunun yanında bir sürü fitokimyasal alıyoruz... ...ve vücudun kullanacağı ihtiyacı olan çoğu maddeyi alıyoruz... ...mineralleri zengin bir şekilde alıyoruz... ...vitaminleri alıyoruz... ...bunlar bize çok e, fayda sağlıyor sağlığımız için. E, şimdi ne dedik? Demir eksikliği çok yaygın dünyada e, bütün anemiler içerisinde... ...demir eksikliği, anemisi yarısını oluşturuyor bütün anemilerin. E, peki demir eksikliğine neden olan şey nedir? Ya kişi yetersiz alımı, e, alım alıyordur demiri... ...ya da vücudundaki emilim azdır... ...ya da kanaması fazladır... Doktorunuza eğer ki demirle ilgili sıkıntınız varsa lütfen başvurun uzmana. E, belirli aralıklarda belki sizden tahliller isteyecektir. Ben bugünlük demir konusuna e, kısaca değinmek istedim. E, umarım anlaşılmıştır. E, diğer konulara da gelecek haftalarda devam edeceğim. Şimdilik sağlıcakla kalın.